94.9 Açık Radyo'da, Açık Dergi programında içinde bulunduğumuz yarım saat boyunca Fransız filozof Bernard Stiegler'i anacağız. Stiegler geçtiğimiz hafta sonu 68 yaşında hayata veda etti. Fransız filozofun ani e, ölümü onu takip edenler e, ve tanıyanlar için aslında bir şok etkisi de yarattı denilebilir daha geçen aylarda pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte Fransız kamuoyunda fikirlerine çokça başvurulmuştu. Stigler'in ve bu dönemini aslında biraz özümüze dönüp kendimize bakmamız gereken bir dönem olduğunu. Bunun için önemli bir fırsatın eşiğinde bulunduğumuzu söyleyerek pek çoklarımıza da ümit zerk etmiş idi Bernard Stigler. Ama onun ölümünün şok edici yanı bundan ibaret... Değil, tabii ki uzunca yıllardır felsefeyi diğer disiplinlerden ve pratikten hiç ayırmayan üstüne üstlük disiplinler ve alanlar arası işbirliğinin önemini sadece yazılarında ve eserinde değil kendi proteinde de vurgulayan çok kıymetli bir filozof. Geçtiğimiz bir iki sene içerisinde Greta Thunberg'in verdiği ders ismiyle de daha sonra özetlediği fikirleri doğrultusunda ciddi bir mobilizasyona geçmiş ve uluslararası iklim hareketinde büyük bir destekçisi olmuş. Yani aslında harekete geçmenin tam olduğunu olduğumuzu bize defa ile hatırlatmış idi. İşte böyle bir filozofun ani ölümünün şokundan da bahsediyoruz. Buna birlikte e, yapılan açıklama koleji International de Franstan geldi. Ştiegler'in ölümünün nasıl olduğuna e, ilişkin sebebi e, ne ilişkinde tam bir açıklama verilmiyor ama bizim yakın dostlarının e, notlarından anladığımız kadarıyla e, Bernard Ştiegler'in e, ölümü e, kendi tercih ile gerçekleşiyor. Yani bir intihar söz konusu. Dolayısıyla Durumu iyice bir muamma seviyesinde denilebilir. Olsun öyle ya da böyle. İşte bana kalırsa bize kalırsa yaşayan en önemli düşünürlerden birisiydi. Şahsen kendisini İstanbul'a geldiği konferanslar sırasında da tanıma imkanı bulmuş birisi olarak ayrıca bir üzüntü hissettiğimi de belirtmem gerekir. Dolayısıyla çoktan aslında yankısı Türkiye'ye ulaşmış değildi düşüncesinin. Evet okuyan bir çevre vardı. Benim de kıyısından, köşesinden dahil olduğum bir çevre ama onun çok kıymetli eserinin Anlaşılması için belki de işte bu kararı sonucu gerçekleşmiş ölümü bir vesile olur düşüncesiyle bu akşamın açık dergisinde sizlere kısaca bu çok kıymetli filozoftan bahsedeceğim. Açık dergi. Tükgir'in i̇şte hayatının ve fikirlerini anlatırken başvuracağım birden fazla kaynak var. Öncelikle onun ardından kaleme alınan Türkçe'de iki yazı var. Birisi 50'den fazla kitabın çevirmeni ve Çağdaş Felsefe'nin iyi takipçilerinden Murat Erşen'in Gazete Duvar'da yayınlanan yazısı ve e, bunun yanı sırada e, Ali Akay'ın e, Fransız felsefesini e, Türkiye'ye tanıtan çok önemli e, bir düşün insan olan Ali Akay'ın Şitigler'in ardından e, kaleme aldığı yazı başta alacak e, kaynaklar oluyor. Bununla birlikte e, Şitigler Stigle'nin öğrencisi, Hong Konglu filozof son yıllarda isminden çok söz ettiren Yuk Hui, Urbanomik'te In Memory of Bernard isimli çok dokunaklı bir yazı kalemi aldı. Buradan aslında biyografik notları derledikten sonra ben Stigle'ye rin kalemi aldığı ve son e, aylarda özellikle dikkatimi çekmiş kimi kendi yazılarından da değerlemeler yaptım. Humanite'deki son mülakatlarından birisini çevirmeye başlamıştık Açık Radyo.com için buradan kısa bir bölüm aktaracağım. Sizlere ardından Medya Park'ta Greta Thunberg'in arkadaşları imzasıyla yayınlanan ve Stigler'in fikirlerinden çokça e, yararlandığını e, gördüğümüz yazıya e, değinip sonrasında daha henüz yayınlanmamış bir Stigler e, yazısına Angela Belki de yayınlanacak bir yazıya e, değinerek onu olabildiğince hakkıyla e, sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Şayet henüz e, bu çok kıymetli filozofla tanışmadıysanız. Murat gazete duvarda aktardığı biyografik notlarla başlayalım bu seriye. Stigler düşüncesiyle olduğu kadar onu felsefe yoluna sokan hayat hikayesiyle de müstesna bir yere sahip diye belirtiyor Murat Erşen. 1952 yılında Wilbon Sülüvet doğumlu filozofun ileride felsefi düşüncesinin merkezine oturacak teknolojide ilk karşılaşması elektrikçi babasının dükkanında kurcaladığı radyolar. Lisede Marx ve Troçki ile tanışan Stigler Mayıs 18'de 16 yaşındayken Komünist Parti'ye katılır. Liseden atıldıktan sonra kuryelik, tarım işçiliği ve tur yüzde bar işletmeciliği yapar. Daha 19 yaşındayken Bugün bordeaux Montaigne Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan ilk çocuğu Barbara Şitekler duvar. Kirasını ödeyemediği için Berner Şitekler peruk ve takma bayık kullanarak banka soyar tek başına. Silahlı soygunları 3 bankayla devam eder ta ki sonunda 1978'de 26 yaşında tutuklanana dek. 1978-1983 arasında önce Toulouse'daki Saint-Michel hapishanesinde sonra da Mure tutuk evinde geçirdiği 5 yıl felsefeyle tanıştığı dönemdir. Dört duvar arasında bir tür fenomenolojik deneyime girişen Stigler, Yunan filozof Epiktetos'tan ilhamla okumaya, yazmaya başlar, kendi eğilimini yani çağrıya cevap verme eğilimini keşfeder burada. Şöyle devam ediyor Murat Erşen yazıcıya, rastlantıya bakın ki Dreder'e dahil çok fazla sayıda Fransız felsefeci üzerinde önemli bir tesiri olan toulouse le Üniversitesi'nden felsefeci Gerard Grenel, eski barının müşterisidir. Ona kitaplar getiren Genetle yazışarak felsefede derinleşirken yine onun önerisiyle Derrida'ya yazar. Öyle ki büyük filozofun cevap vermesiyle başlayan işbirliği, müşterinin 1993'te EHES'te Derrida yönetiminde tezini sunması ve onunla birlikte teknolojinin hızlanmasının ve dijital medyanın gelişmesinin sosyal, politik ve felsefi anlamını tartıştıkları Ekografide öyle televizyon başlıklı bir kitaba imza atmasıyla taşlanacaktır. 1984'te hapisten çıkınca, kolej internasyonel de filozofide araştırma yöneticisi, ardından üniversite teknolojik de kompiainde öğretmeyi olur. Bir caz tutkunu olarak müzikte her zaman iç içe olan çiftler, 2002-2006 arasında Lirka'nın Lensütlü Research Koordinasyon Akustik Müzik Akustik ve Müzik Araştırma ve Koordinasyon Enstitüsünün yöneticiliğini yapar kültürel pratiklerde dijital teknolojilerden ileri gelen değişimleri incelemek ve yeni eleştirel bir alan ortaya çıkarmak hedefiyle 2006'da George Pompidou bünyesinde Institute of Research and Innovation İnovation ve Araştırma Enstitüsü'nü kurar. Bilginin demokratikleşmesi ve paylaşılması Stiegler'in felsefesinin temel direktlerinden biridir. Stiegler, kolektifler oluşturma yönündeki tükenmez arzusunun sonucu olarak yine 2005'te insanlığı tehdit eden piyasa ekonomisini ve teknolojik gelişmeleri analiz etmek amacıyla Ars Industrialis'i hayata geçirir. Bakınız arsindustrialis.org Bu yöndeki çabalarını eşi Karolini'nin kasabası olan epineuil le ile yerleşerek 2001'de temellerini attı Le Col du Filosofie depineuil le diğer adıyla Farmacon-Ferre ile sürdürür. Faaliyetlerini eşinin ailesinin eski değirmeninde Herkese açık ve ücretsiz olarak yürüten okul, yakın çevreden insanları, liselileri, öğrencileri olduğu kadar dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri de kabul eder. Felsefe okulunun yanı sıra Platoncu bir ruhla devam ettirdiği yaz üniversitesi de faaliyetlerini 2016 Ağustos ayında Epinöy'de toplanan son yaz akademisine kadar devam ettirir. Murat Erşen'in Çiğdiler'in ölümünün ardından kaleme aldığı yazıyı bu noktada bırakalım çok kıymetli. E, biyografik notlarından yararlandıktan sonra sizi duvar.com'a yönlendirelim ve Stigler'in öğrencisi Yuk Hui'nin e, yazdığı amma yazısına e, geçelim. E, burada 2010'larda bırakmış olduk biyografik notları itibariyle Yuk Hui de e, aslında 2008 yılında ile tanışmış ve son e, 10 yıl içerisinde oldukça yakın bir e, dostluk ilişkisi kurmuşlardı. Hoca öğrenci olmanın ee, yanı sıra Urbanomik'te inanan e, yazıdan aslında Stiegler'in genel e, felsefi hattının ilişkinde ...çok önemli bir yazı yazmış. Bir tür yaz yazısı olmakla birlikte... Yukui'nin yazısının böyle bir şey de var. Tarafı da var. Biyografik notlardan sonra isterseniz... ...biraz doksografik kısma geçelim. Evet, Şitliklerin eserinden de bahsediyor. Onunla tanışması zaten... Yukui'nin Hong Kong'lu e, filozofun. Londra'da 2008 yılında... ...gerçekleşiyor. Kendisi Şitlikler bir ders vermek... üzere Londra'ya geldiği sırada... ...bir öğrenci olan... Yukuyayım. Onun e, en meşhur e, eseri diyebileceğimiz Teknik ve Zamanın Epimet Epimetre'nin e, Hatası e, kitabını daha yeni okumuş. Jacques Derrida ile Ekografiler isimli e, kitabında okumuş hayranı bir öğrenci olarak ştiglerle e, tanıştığından bahsediyor. ştiglerin az evvel ismini andığım e, Teknik e, ve Zaman isimli eseri. 20. yüzyılın belirleyici diyebileceğimiz filozoflarından Heidegger'in felsefesine ilişkin bir metin olarak ilk başta karşımıza çıkıyor. Heidegger'in varlık anlayışını teknik kavramı aracılığıyla bir manada deko dekonstrüksiyona uğratmıştı burada Yukui diye belirtiyor. Ve Heidegger'in düşüncesinde bir çatla yol açarak onu baştan inşa etme imkanını da hepimize vermişti. Ama bundan da daha etkileyici olan e, Bern'ın öyle e, hitap ediyor hocasına e, Batı felsefesi tarihini e, dekonstrüksiyona yapı söküme uğrat e, uğratmaya karşı duyduğu heyecandı Onun için teknoloji meselesi teknoloji e, sorusu felsefe tarafından başat olarak bastırılmış bir soruydu felsefe tarihi boyunca Dolayısıyla teknik ve zaman Eserinin ilk iki cildi cildinde ki bugüne kadar üç cildi yayınlandı ee, bu arada Heidegger ve Husserl fenomenisinin yapı sökümüyle uğraşmış. Üçüncü cilde ise Kant ve Frankfurt e, okuluyla teknik soru e, bağlamında bir meşgale geliştirmişti. Bu üçüncü cilt diye belirtiyor Yukui teknik ve zamanın üçüncü cildi. Bernard'ın aynı zamanda politik yazılarının da başlangıcı sayılabilir. Onun politik yazıları teknolojik, teknolojik endüstri ve kapitalizme karşı yürütülen bir mücadelenin yazıları olarak da görülebilir. Bernard neredeyse her yıl bir kitap yayınlandı. Estetik, demokrasi, politik ekonomi, otomasyon gibi muhtelif konularda, farklı konularda yazılardı bunlar. Bernard bildiğimiz manada endüstri karşıtı bir değildim. Endüstri karşıtı olmaktan ziyade endüstriyel e, üretimin e, getirdiğim kısa vadeli düşünme denen şeye karşı olduğu söylenebilir ve bu kısa vadeli düşünmeyle birlikte e, ortaya çıkan inkarın e, muhtelif formlarına karşı yazılarını sürdürmüştü. Şu anda içinde bulunduğumuz endüstriyel program tamamen e, kara yöneliktir ve e, tüketim toplumuyla doğrudan e, ilişkidir. Kimse nüfusların sağlığını e, ve iyiliğini düşünmez. Özellikle e, genç jenerasyonlara düşünenler çok daha azdır. İşte e, Bernard Stigler'in Greta Thunberg yine etkisine duyduğu hayranlık da burada ortaya çıkmakta. Zira Greta Thunberg'in ortaya çıktığı koşul teknolojinin artık zehirli hale geldiği koşuldur diye belirtiyor Yukui teknik ve zamandan bu yana Berner Stigler'in sistematik olarak Marx, Freud, Simondon, biyoloji ve ekonomi okuyarak yeni yeni için içinde silahlar geliştirdiğini ve kurduğu Asyü Endüstriyel Liste birlikte 2006 yılında Endüstrinin ne yönde ve ne şekilde dönüştürüleceğine e, adanmış bir dizi e, çalışmaya imza attığını belirtiyorum. Ars, e, Ars endüstriyel sakikaten önemli bir e, girişim halen web sitesinde e, pek çok notta bulunabilir. Sendony'de Sendony'de başlatılmıştı e, Paris'te e, farklı e, paydaşları vardı filozoflar, bankerler ya da daha bankacılar, ekonomistler Bernard başına çektiği bir organizasyonla birlikte yeni bir ekonominin tasarımını yapmaya başlamışlardı. 2006 yılı itibariyle katkı ekonomisi diye de adlandırılmaktaydı. Bu ekonomisi Bernard aslında şu anda içine kendine? kendimizi batmış bulduğumuz katastroftan çıkış yöntemlerine ilişkin çok taraflı, çok yönlü çalışmasında önemli ve organizasyon açısından da epey sembolik bir kısmını temsil etmekteydi. Yu evet, Kuin'in yazısından devam edersek, Hong Konglu filozof 7 Ağustos'tan haberi aldığımdan beri kendimde değilim diye belirtiyor ve yakın zamanda aslında bir yakınımın yine intiharının haberini aldığımda nasıl bir ağrı çekiyorsam o ağrıyla yazıyorum size bu satırları diye de belirttikten sonra şöyle devam ediyor Bernard Avru'nun bize bıraktığı eser, felsefe ve teknoloji hakkında ki eser hakikaten sarsıcı ve orijinaldir ve çok da zengindir. Kendini asla tek bir disipline sınırlamamıştır Bernard. Hiçbir zamanda o disiplinler arasılık denilen suni alana da razı gelmemiştir. Yeni düşünme biçimleri, yeni düşünme pratikleri geliştirmekten hiç geri durmadı. Hiç değiller. Bunu da e, aslında sınırları e, kırıp yeni e, görüşler ve yeni umutları doğurmak için yaptı. O katastrofun, felaketin düşünülüydü. Daha keskin bir şekilde e, söylersek e, arzi olanı, geçici olanı bir felsefi zorunluluk seviyesinde ele alma şansını hiçbir zaman elden kaçırmamış trajik bir düşünür diye de allandırabiliriz Bernar Teknik ve Zaman 3 cilt diye inanmış eseri. Aslında bakarsanız 4. 5. ve 6. ciltlerde de yazım aşamasındaymış Bernar Stigler tarafından. ama maalesef artık hayatta değil Bernar Stigler. Şöyle diyor Yukui. bizi darmadan zamanlarda bırakmayı seçtim Bernar. öyleki zamanlar ki bunlar Aptallık norm olmuş vaziyette siyasetse yalanlardan iba ibaret üstüne üstlük tüm bu e, olup bitenler pandemiyle birlikte iyice hız kazandı ve e, hayatı boyunca da e, ne ile savaştıysa şiştikler. şimdi işte tüm bu musibet zirvesinde e, ve da bizi böyle bir darmadağınlık zamanda bırakıp gitti mutluluk paylaşmış. Sonra da bir Paul Valeri şiiriyle Rüzgar Yükseliyor şiiriyle hocasını selamladıktan sonra Urbanomik'teki yazısını sonlandırmaktan yukuyayım. Şiire geri dönmek istiyorum. Kendimce çevirmeye de çalıştım. Paul Valéry çevirmenin imkansızlığını gayet iyi bilsem de. Ama Paul Valeri'ye geçmeden önce Bernard Stigler'in... E. de az evvel yazısının sonlarında andığı, ömrünü adadığı, mücadelenin son geldiği veçeye ilişkin birkaç not düşmek isterim. Geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 pandemisinin ardından şiddetlerle yapılan son mülakatlardan birisi Fransız Humanité gazetesinde yayınlanmıştı. Oldukça kıymetli tespitler içermekte Şitigler'in bu izası. Oradan kısa alıntılar yapmak istiyorum. Zira programın en başında da bu, Alman'ın en başında da söylediğim gibi Şitigler'in bu son mülakatını oldukça kuvvetli olduğu için açık de yayınlamak üzere. Çevirmeye de başlamıştık ama araya başka gelişmeler girdi. Biz yazı Türkçeleştiremeden Şitigler hayata veda etti olsun. Başlamıştık çevirmeyi oradan kısa bir alıntı yapalım. Bugün ister bankalar piyasasından, ister tarımda ya da sağlık alanında olsun mekanikçi modeller hiç de mekanik olmayan gerçeklere uygulanıyor diye bir uyarıda bulunuyordu stigler de Dolayısıyla canlılar ve özel olarak da insanlar kırılganlaşmakta. Covid-19'un yayılmasının bu kadar çabuk olması da hız ardışına bağlı. İnsanlar eskisine göre çok daha fazla yer değiştiriyor. Virüsün yayılma hızı daha belli bölgelerde toplu bir bağışıklık kazanılmamışken, bütün dünyanın birden kontamin olmasına yol açmakta. 1997 yılından bu yana bir dizi yeni virüs daha önce hiç görülmedik bulaşıcı hastalıklara zemin hazırladı ki bu tarihte daha önce hiç olmamış bir şey. Önce dedim yeni virüsler ya da basiller 50-100 yılda bir görülürken 10 ila 20 yıl içinde düzinelerce virüsün ortaya çıktığını gördük. Bu değişikliğin kaynağı ormansızlaşmadır. İnsan vahşi habitatları bozup yarasa ya da türlü çeşit kuşlar gibi hayvanları geleneksel, ekolojik yuvalarını terk etmeye ve daha az vahşi, hatta evcil hayvanları enfekte etmeye ediyor. Tüm bunlar, biz matematik tabanlı fizikten ileri gelen hesaplama modellerini endüstriyel üretime uyguladığımız için. Oysa fizik tek başına biyolojiye uygulanamaz. Çünkü canlının hareketi fizik kurallarıyla sınırlı değildir. Uzun zamandır görmezden gelinen bir gerçek var ki, canlı denen şey süre gelmek için negentropik kapasitesine sahip olmalıdır. Evet, negentropi kavramı istediğim önemli bir kavram. Son yıllarda İdra yukarı çıkan antroposen tartışmalarına da negantroposen kavramını e, getirerek katkıda bulunmuştu. 1968 tarihli genel sistemler teorisine diye belirtiyor. Lüma'ya direkt bu mülakatında canlı bir sistemin e, geleceğinin ölçülemeyeceğini zira öngörülmesi ya da kontrol etmesi olanaksız rastgele ve ultra karmaşık bileşimlere bağlı bir evrimin söz konusu olduğunu gösteren Rudolf von Bertalanffy'den ilham alıyorum diyordu negentropi kavramından bahsederken işte böyle olunca kriz zamanlarında ekonomiyi dönüştürmek yapıları ekonomik yapıları dönüştürmek her şeyden daha hayati oluyor diye belirtiyor. Ştiegler ve Lumanite de bu mülakat yayınlanırken bağımsız bir başka Fransız mecra Medyapart'ta Stigler'in içerisinde bulunduğu e, Thunberg nesli arkadaşları isimli bir grup kurulduğunu ilan etmekteydi. 18 Haziran 2020 tarihinde Thunberg jenerasyonu nedir? başlığıyla yayınlanmış bir yazı söz konusu e, belirtmek gerekir. İmza Stigler'e ait değil, Victor Shea'nın imzasını taşımakta. Ama Stiglir'in çok yakın bir çalışma arkadaşı. Zaten ismini de muhtelif vesilelerle bu yazıda Victor Shea ya da Chess mi demeliydim tam da nasıl okunduğundan emin olamadım olsun. Stiglir'in çalışmalarından da çokça yararlandı. Ve Fransa'da Thunberg jenerasyonun arkadaşları e, grubunun kuruluşunu ilan ettiği yazıya isterseniz bakalım. Stigler'in e, ardından Thunberg jenerasyonu e, arkadaşsız kalmaz diyor e, bu yazı. E, hayatta olanlar kadar e, ölüler arasında da onların arkadaşları çoktur diyor. Neden bahsediyor? Bu Stiegler'in bir e, fikri. E, aslında şu anda insanlığın karşı karşıya bulunduğu problemleri çözmek için hayatta olanlar, olanlar kadar daha önce yaşamış. E, insanların da geriye bıraktığım e, izlere iyi bakmaları gerektiğini yani birbirimize iyi bakmamız gerektiği kadar ee, kültürün ve geleneklerin de bugüne kadar gelmiş izlene de iyi bakmak gerektiğini söyleyen Stigler'den bir tür e, alıntı aslında bu bakma e, nosyonu onu son yıllarda çokça düşündürmüştü. E, örmekte olan bir gezegenin e, içinde hatta şöyle e, alıntılayalım. Örmekte olan bir biosfer ve e, sosyosferin içerisinde bakmak ve yeniden can vermek. işte Greta Thunberg jenerasyonunun e, önünde duran zorlu görev budur. Hem Thunberg'in hem de çevresindeki arkadaşlarının omzundaki yük budur diye belirtiyor. Evet ilk arkadaşları e, Greta Thunberg jenerasyonunun büyükleridir diye belirtiliyor bu yazıda. Thunberg jenerasyonunun karşı karşıya olduğu trajedinin bilgisi e, öncelikle arkadaşlarından Kendisine doğru sağlanmalıdır ve karşı karşıya kaldığı e, ölçülemez derecede fazla e, zorlukla kendi geleceği e, adına yüzleşmek için Tumbek Jenerasyonu her zaman arkadaşlarına ihtiyaç duyar ve arkadaşları da e, buradadır e, diye belirtiyor. E, Tumbek Jenerasyonu'nun arkadaşları başlıklı bu manifesto dediğimdeki yazı Zira. Yaşadığımız şey aslında ortak bir deneyime dayanmaktadır. Bu içinde bulunduğumuz krizi hepimiz yaşıyoruz ve yaklaşık bir yüzyıldır özellikle marketingle birlikte ortadan kaldırılmaya çalışılan maddi ve maddi olmayan pek çok şey var. Bunların hepsinin sonucu olarak aslında genel bir sorumsuzluk içinde, sorumsuzluk hali içinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz diye devam ediyor. Beş tilgelerden bir alıntıya başvuruyor. Evet, sorumluluk sosyal olarak kazanılan bir yetenektir diyor. Bernaştikler Prounsuan isimli yazısında Döleje Nesede Generasyon Gençlik ve Nesiller hakkındaki 2008 tarihli kitabında ee, işte sorumluluğu da e, çocuklara ve ergenlere aktarmak topluluğun yük, yükümlülüğüdür doğrudan. Bu da aslında bakarsanız eğitimle olur. Öncelikle sosyal yetenekler gelişir eğitimle, ardından da sorumluluğa yükselir bu duygular. Ve aslında çoğunluğun taşıması gereken bir şeyden bahsetmek gerekir sorumluluk dendiği takdirde diye belirtiyor. Bununla birlikte de işte şimdi durumun tamamen değiştiğim ve tüketim toplumunun tamamen televize olmuş bir marketing sistemi içerisinde tepe taklak olduğunu büyüklerin de artık büyük olmaktan çıktıklarına daha 2008 yılındaki bir yazısında belirtmiş Bernard Stiegler özellikle kültür endüstrisinin giderek insanların dikkatlerini kısa devreye uğratarak. Bütün e, jenerasyonları ve bu jenerasyonların ortak e, deneyiminde kısa devreye uğrattığını böylelikle çocuk, ana, baba, dede arasındaki ayrımların da e, ortadan kalktığını bunun da aslında temel e, sebebinin e, daha doğrusu sonucunun bir tür Hafızası, e, hafıza kaybı e, olduğundan dikkatin ve e, bilincin şu anda giderek insan tecrübesinden e, uzaklaştığımdan e, bahsetmekte. E, yaklaşık 10 sene kadar kaleme aldığı ve e, henüz aslında iklim hareketlerinin ortaya çık, çıkmadığı bir zamanda e, yazdığı bu satırlarda Medya Part'tan görmek ve alıntılamak imkanını buluyoruz. İşte şimdi e, diye belirtiyor Medya Part'taki Thunberg nesli arkadaşları, Thunberg jenerasyonu arkadaşları yazısında artık nesiller arası bir e, ilişkinin kurulması zamanı hem daha kadim bilgilerin hem de e, yeni bilgilerin, daha deneysel e, bilgilerin bir araya gelerek oluşturacağı bir tür e, bilgeliğin bizim aramızda e, dolaşmasının, yollarının e, somutlaşması ve ortaya e, çıkması e, için büyüklerin küçüklerden öğrenci çok şey var diye belirtmekteydi. Yine Stigler'den yaptığı bir alıntıyla birlikte. Evet. 7 Ağustos'ta hayata veda etmiş Fransız filozof Bernard Stigler'den bahsetmeye çalışıyorum sizlere. Ee, onun felsefe alanındaki çalışmaları 20. yüzyıl e, felsefesine yön veren çalışmalar oldu. Bununla birlikte sadece teorik düzeyde e, kalmayan, e, sürekli harekete geçmek ve e, müdahalede bulunmak taraftarı olan bir e, düşüncenin e, insanıydı kendisi son e, birkaç yılında da aslında. Teorik na e, e, teorik dertlerini sürdürüyor olmakla birlikte bu e, içinde bulunduğumuz ekolojik e, krize karşı mobilizasyona yönelik doğrudan metinlerden kaleme almıştım. Şitlikler, e, Ali Akay'ın 24te yayınlanan yazısına geçelim. Şimdi Medya Park'taki bu Tumbek jenerasyonu yazısı da e, geride Bırakıp burada zira Ali Akay Şüteğder'in son dönem yapıtlarından bahsediyor. Evet, Bifürke Çatallaşmak isimli bir kitabı çok yakın zamanda yayınlandı aslında filozofun sağlık, ekonomik ve toplumsal ve bilhassa ekolojik kriz üzerine kolektif bakışları ele almaktaydı Ali Akay. Öyle yazıyor. Çokça özleyeceğini söyledi. Şitiklerin ölümünün ardından ve şu notlarla devam ediyor. Alıntılayalım yalım önemli. İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğan bir neslin yaşadıkları üzerinden düşünülen ve bugüne getirilen refleksyon beş kıtayı ele almaktan bir Türkiye esinli Bu anlamda da evrensel bir şekilde entelektüel bakışı ortaya koymakta şitikler. Aşırı tüketim ve aşırı enformasyon çağında ekoloji ve hızı düşünmek, Belki de bu bakışın bizi düşünmeye doğru yönelttiği zaviyeyi oluşturmaktır. Gelişme olarak adlandırılanın 1960'lardan bugünlere kadar gelen bakışının dünyayı nasıl bir zorluğa soktuğunu belki bir kez daha düşünebiliriz. Büyümenin çelişkilerini ve tahribatını anlayabiliriz. Modernlikten sanatlardaki önce hareketler ayrı olarak kullanılan sanayi toplumlarını ilgilendiren bir kavram olarak modernleşme adı altında gelinen ise ekolojiyi nasıl yok etmeye başladığını, şehirleşme ve kitleleşme ideolojisinin bize verdiği zararları bir ülkeyle görebiliyoruz. Bizi bu ideolojinin nasıl yerlemekte olduğunu anlamak için çaba harcamaya çağırıyor bu kitap. Olanın küreselleşme, batıllaşma veya emperyalizm olmaktan çok ekonomik büyüme, gelişme adı altındaki ideoloji olduğunu fark ederek bunun yol açtığı rizikolu, Hayatlarımızı bir kez daha düşünebiliriz. Stiglir'in eseri sayesinde. Alia Kayın, Berna ölümünün ardından kalemi aldığı yazı da böyle bitiyordu. Ee, evet, eserdenin pek çok Türkçe'ye çevirmedi bu arada. Fransızca filozofun son kitabı, bir fürkenin çevirmesi şurada dursun. Esas felsefe. Metinleri de henüz Türkçe'ye kazandırılmış değil. Oysa son 15-20 yıl içerisinde İngilizce konuşulan dünyada ciddi yangıları bulduğum Türkçe ortamda da bir biçimde yavaş yavaş repertuara kazandırılır. Özellikle son dönem bakmak nedir? Kapelton Pansi, Greta Thunberg'in dersi isimli metni oldukça kıymetli bir metin. Az evvel Medya Part'taki makayeden kısa kısa alıntılamaya çalıştığım ve nesiller arası durumları çok iyi tespit edip yeni formüller öneren çok çok kıymetli bir metin. Evet bu notu da buraya. E, koyarak isterseniz kapayım. E, entropi kavramına tam girememiş oldum. Daha doğrusu Negantropi kavramına tam e, girememiş e, oldum. Stigler'in e, işte, aslında Antroposent getirdiği çok e, kıymetli bir e, katkı idi bu. E, ama genel bir çağrıyla e, bitiriyor aslında bakarsanız. E, son yazışmalarından birisini e, okuma fırsatına eriştim ben. Stigler'in öğrencisi Daniel Bruce'un e, akademiyadaki e, sayfasında Stigler'le olan Fransızca imeyileşmelerinin Çevirleri de mevcut. Yani Stigler'in son olarak neyle ilgilendiğini de gayet net bir şekilde görebiliyoruz. On Informational Entropy ismine taşıyan bir yazışma var burada. Orada bir bölüm bana aslında Stigler'in ölümün ardından onun hakkında yaptığımız bu programı bitirirken doğru bir finalmiş. Gibi geliyor. Evet, enformasyondan bahsediyor. Şirketler buradan bu üretim beklentilerimizi, yani enformasyon üretim beklentilerimizi karşılayamayacak hedef aslında bireyleşme bilgiye bağlı bireyleşmenin yollarını açmak, trans bireyleşmenin yollarını açmaktır diye belirtiyor ve bu negantropi ve antiantropiye yönelik paylaşım yollarının farklı tekrarlarla hasıl olmasıyla ancak söz konusu olacak. Yani gezegenin gezegendeki canlılığın geldiği sınırların bir biçimde idrak edilip buna yönelik bir Toplu hareketin e, gerçekleşmesi için e, enformasyonun bize e, yeterli malzemeyi vermediğini hep ediyor. E, burada aslında enformasyonla e, bilgi e, arasındaki farkı da işaret ediyor. Ve Thunberg e, nesniyle e, ölü kitlenin bilgisi e, arasındaki bir mücadeleden e, dem vurarak bu son yazışmalarından e, birine noktalıyor Bernard Stiegler, Tumbek Nesli'nin e, arkadaşları olarak e, kamusal e, düzlemde oldukça önemli katkılar sunmuştu ömünün son günlerinde ama işte e, son birkaç dakikadır anlatmaya çalışıyorum Stiegler'in e, katkısı tabii ki bundan e, sınırlı değil. Çok ilginç bir zamanda aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrılmayı da seçtin. Dediğim gibi Türkiye'de ciddi bir okuyucu kitlesi vardı. Onu yakından takip eden bir okuyucu kitlesi vardı. Hiç şüphesiz benim de tanıdığım, ettiğim simalar isimler var. Bunlar da sınırlı değil şüphesiz. Ama düşüncesinin has bir etkisinin henüz yansısını Türkçe'de görmemekteyiz Türkiye'deki tartışmalarda ama olsun o da muhtemelen Türkiye Fransa diye herhangi bir ayrım karşı çıkardı. Çünkü bir insanlık hatta bir canlı ilişkin bir kriz içerisinde olduğumuzu söylemekteydi. Son günlerinde verdiğim mülakatlarda da aslında şimdi bir geri durup düşünme ve nesiller arası bilgi alışverişinin enformasyondan da bilgi alışverişinin yeni yollarını yaratma zamanı diye belirtiyordu. Herkesi şaşırtacak bir şekilde 68 yaşında hayata veda etti bir intihar sonucu. Evet tüm okurlarına baş sağlığı dilemiş olalım. Böylelikle ve açıklar dergide de Bernaş Digler'i bu vesileyle maalesef almış bulunuyoruz. Ve 94.9 açık geldilesiniz.